Aşk. Mecnun aklını var gücüyle Leyla'ya kapattığı için, Leyla'nın dışında hiçbir şeye görüntü, ses, işaret vermediği için herkes onu dıştan bakanlar deli zannediyor fakat o dünyanın en akıllı adamı. Çünkü bir sevgili ediniyor, o sevgilinin yolunda yürüyor, kendinden vazgeçiyor, aklından vazgeçiyor. Çünkü aşk akıldan vazgeçmektir aklınız hala size şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyorsa, aşkta daha ilerleyeceğiniz çok mesafe var demektir. Sevgiyle aşk arasındaki e, sınırı ben şöyle ölçüyorum. Yarın birisiyle buluşacaksın, onu seviyorsun, sevdiğini düşünüyorsun, heyecanlanıyorsun ve şöyle kuruyorsun akşamdan, yarın onun yanına gidince şöyle şöyle yapayım, şunları şunları söyleyeyim, şunları şun. Bunları yapabiliyorsan onu seviyorsun demektir. Ama aşk nedir? Aşk yanına gidince şöyle şöyle yapayım, şunları söyleyeyim dediğin halde yanına gidince bütün yapacaklarını, bütün söyleyeceklerini unutuyorsan bu aşktır. Yani sevginin bir üst katmanıdır. Çoğalan kısmıdır. Şimdi başkaları Mecnun'un Leyla'ya karşı olan sevgisini kendi algılamaları ölçüsünde görüyorlar. Bunun dışında bir hareketi delilik olarak nitelendiriyorlar. Halbuki Mecnun Aklının var gücüyle Leyla'yı o kadar kuşatıyor, onu örtüyor ki Leyla'dan başka hiçbir şeye kulak tutmuyor, hiçbir şeye göz açmıyor, hiçbir şeyi e, algılamıyor. Hı hı. Böyle olunca o zaman cinnet, cennet ve Mecnun kelimesi birdenbire Leyla'nın uğruna aşık olan bir adamı meydana getiriyor. İşte Fuzuli hı hı. bununla yarışan bir adamdır. çağdaş Mecnun olarak kendini hı. ifade eder.